ve nşhedu anna Muhammeda abdhu ve بعد, fayayibadallah. İttakullah ve aqtiu. İnnallah ma al-lazin attaku ve al-lazin humu sinun. قال الله تعالى عز wa jalla fi kitābhi al-karīm. Awdu billāhi min al-shaytān Sadakallahu lazim. Ve kalla taala fi ayetin uhra Estauzu billah. Ve yekuluna amanna billahi ve bir rasul ve ata'na, summa yatawalla fariqun minhum min ba'di zâlik Ve ma ulaika bil mu'minin. Sadakallahu Okumuş olduğum birinci ayet-i kerimede Bakara suresi 8. ayet insanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe iman ettim derler. Halbuki onlar iman etmiş kimseler, mümin kimseler değildir. İkinci okuduğum Nur Suresi 47. ayetinde ise Allah'a Resulüne itaat ettik derler bazıları ve sonra itaatten yüz çevirirler. Bilin ki onlar mümin değillerdir. İman kendisini Allah'a kul olarak nispet eden, iman ettim diyen kimselerin sonra hiçbir yükümlülük altına girmeden sadece bu tasdikle yetinecekleri bir anlayış, bir ümit, bir beklenti değildir. İman Allah'a teslim olduğunu, sözüyle söylediği gibi davranışlarıyla da gücünün yettiği oranda ispat etmeye çalışan iman ettim sözünü bir iddia olarak söylediği gibi salih amelle bu iddiasını ortaya koyan, ispat eden kimsenin bir inancıdır. Kur'an bu konuda çokça ayetler sergiler. Her şeyden önce Kur'an'ın hiçbir ayetinde iman edenlerin cennete gireceği vurgulanmaz. İman edenlerin cennete gideceği vurgulanmaz. Ya iman edip salih amel işleyenlerin ancak altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceği vurgulanır. Yani kuru kuru iman sadece bir iddiadan ibarettir. Kur'an salih amel işlemeden bu iddianın ispatının olmadığını ifade eder. Ve o yüzden dünyaya iman edenlerin e nasıl iman ettiği, imanında e sabit olup olmadığı, samimi olup olmadığı, kafirlerin de e Allah'a e fıtrat olarak e yaratıldıkları esas, ola e esas üzere Yaşayıp yaşamadıkları imtihan olunsun diye yaratılmıştır. İnsanlar, cinler, ölüm ve hayat bir salih amel yarışı için yaratıldı. Evet, insanlar iman ettik deyip de bırakılı vereceklerini mi zannediyorlar? Biz onlardan öncekilerini kesinlikle sınava tabi tuttuğumuz gibi onları da muhakkak imtihandan geçireceğiz denilir. Ankebut Suresi ikinci ve üçüncü ayetlerde. Sevgili kardeşler, dünyevi konularda bile kişi inandığını yerine getirir. Hele temel meselelerde eğer gerçekten inanıyorsa inandığını ortaya koyar. Dolayısıyla ben ahirete inanıyorum, cennete, cehenneme inanıyorum, Allah'ın Kur'an'ında beyan ettiği bütün esaslara inanıyorum diyen kimse, o inanç esaslarına tam ters bir davranış içerisinde bulunuyorsa, bunun samimi olmadığı fiiliyatıyla gösterilmiş olur. Allah'a iman eden, Allah'ın emir ve yasaklarına iman eden kimse, kendi görevlerini de Elbette o iman esasında tanzim eder. Ateşin yakacağına inanan bir kimse ben nasıl olsa ateşin yakacağına inanıyorum. Bu inanç beni kurtarır demez. İnanan bir kimse o ateşten ne yapar? Korunmaya çalışır. Dolayısıyla inanç kuru kuru bir iddia ile söz konusu olmaz. Bedel ister, davranış ister, ona uygun tavırlar ister. Nisa suresi 13 ve 14. ayetlerde kim Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse Allah altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın hududunu aşarsa, hududa riayet etmezse onu da Allah ebedi olarak cehenneme e, sürükler der. Dolayısıyla itaat e, müminlerin cennet yolunda mutlaka geçmeleri gereken bir yoldur. E, Kafirlerin ise e, cehenneme götüren durumu isyanla izah edilir. Kur'an kafir mümin diye ayırt da etmez okuduğum ayette. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse diye sonun cehennem olduğu ifade edilir. Eğer iman sadece sözden ibaret olsaydı, davranışlar gerekmeseydi, Asap ve ondan önceki iman eden her devirdeki müminler bunca eziyetlere, zahmetlere, cihadın zorluklarına katlanmaya gerek duyarlar mıydı? Onca fedakarlıklar yapmaya mecbur hissederler miydi? Evet, dolayısıyla İslam bizim elimize ne kadar zahmetlerle, sıkıntılarla e, ne yapıldı, devredildi, miras olarak nice fedakarlıklarla bize ulaştı. Biz ise bugün çok rahatız ve keyfimizi bozmadan, kolay yoldan bir cennet arıyoruz. E, Allah nasıl vaat ettiyse bütün iman edenlere, Aynı vaatler bizim için de geçerlidir. Yani Allah iman ettik deyip imanında sabit olan imanında hiç şüpheye düşmeyen ve cihad eden müminlerin sadık iman edenlerden olduğunu beyan eder ve onlara ödüller vereceği vurgulanır. Cennet ucuzlamadı. Allah'ın vaadi değişmedi. Eski insanlara ne tür vaatleri varsa bizim için de o vaatler ve vaidler geçerli. Onun için üzerimize düşen görevleri, gücümüzün yettiği kadar ne yapmak ihmal etmeden Allah'ın emrini en önemli emir olarak çıkartmamız gerekiyor. Bir iş yerinde çalıştığımızı, bir maaş almak için bir yerde çalıştığımızı düşünelim. Sadece o iş yerine girmek, ben o iş yerinde çalışan bir görevliyim demekle herhalde işimiz bitmez. Orada ne görevler veriliyorsa, hatta bazen ne tür giysiler giymemiz isteniyorsa o yerin şartları gereği, Onlara riayet ediyor insanlar. Verilen emirleri yerine getiriyor da aylık almaya, maaş almaya hak ettiğini düşünüyor. Hiç emirlerini yerine getirmese, o iş yerinde çalıştığını iddia etse, verilen görevlerini yapmasa maaş almaya yüzü tutar mı veya böyle insanlara bol keseden para verirler mi? Dünyevi bir iş için bile bir maaş almak için belirli I, riayet edeceğimiz görevler varsa i, cennet gibi i, tükenmez bir hazineye ulaşmak için elbette Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz kulluk görevlerini yerine getirmemiz mutlaka gerekiyor. Evet. Ve Müslümanlar maalesef kafirler kadar i, onların kendi düşünceleri, inançları veya inançsızlıkları doğrultusunda gayretleri, zahmetleri kadar zahmet çekmeyen hale geldik. Yani ahlaksızlar, namussuzlar, Müslümanlardan çok daha fazla çalışıyor, bir şeyler üretiyorlar. Ahireti olmayan bir dava için, cenneti olmayan bir yol için bir sürü zahmetlere katlanıyorlar. Bize Allah dünyada yardım vaat ederken, ahirette ebedi cennet vaat ederken, biz çok daha gevşek durumda olmanın nasıl bir izahını yapacağız, iman ettiğimizin nasıl sağlamasını göstermiş olacağız. Asır suresini hepiniz bilirsiniz. Asra yemin olsun ki, bütün insanlar zarar ve ziyandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç buyruluyor. Dolayısıyla kurtuluşa ermek, zarar ve ziyandan uzaklaşmak için muhakkak iman etmekle birlikte salih amel işlemek, salih amel işleyince zorlukları var bunun, sabretmek, hem kendimize hem başkalarına sabrı tavsiye etmek tabii e, hakkı e, hem e, uygulamak hem de hakkın başkalarına da ulaşmasına aracı olmak, davetçi olmak, hakkı tavsiye etmek, kurtulmamız için zaruri bir şart olarak Kur'an'da beyan ediliyor. Evet. İki kapılı bir handayız, birinden girdik, diğerinden çıkacağımız zamanı bekliyoruz. Dünya imtihan dünyası, hepimiz bunun farkındayız ama nedense iş güç vesaire bize unutturuveriyor görevlerimizi. Bazen Müslümanca yaşamanın gereklerini yerine getirmeyerek başka insanlardan hiç farkımız olmayacak şekilde onlara katılıyoruz. Sürüden bir sürü gibi olabiliyoruz. Sürüden bir sürü dedim, İslam'ı yaşamayanlara Kur'an, kitap yüklü eşekler der. Affedersiniz demem çünkü Allah affedilecek bir kaba söz söylemez. Sözlerin en güzeli Allah'a ait sözlerdir. Evet, kitabı taşıyıp da onu uygulamayan kimselere Kur'an, ''Kitap yüklü eşek'' der. Eşekler kitapları sırtında taşır. Mümkün bizler de kafamızda taşıyoruz. Eşek onu uygulamadığı bir durumdan suçlu değildir, o hayvandır. Ama biz bildiklerimizi hayatımıza geçirmezsek işte hayvandan daha aşağı konuma gelmiş oluyoruz. O emanete ihanet etmiş oluyoruz. Eşek ihanet etmiş olmuyor. O taşıyor taşıyacaklarını. Ondan o beklenir. Bizdense onları hayatımıza geçirmek ve toplumda onları hakim kılmak için gücümüzün yettiği kadar emri bilmaruf yapmak istenir. Evet, canıyla, malıyla Allah yolunda fedakarlık yapanlar da cennet talebindeler, bizim gibi biraz keyfine bakanlar da böyle. Bunun hem dünyada cezasını çekiyoruz, Müslümanca yaşamadığımız için izzetimizi kaybettik, onurumuzu, şerefimizi biraz yitirdik ve zalimlerin, kafirlerin elinde, batılıların elinde oyuncak olduk. Para için yapamayacağımız zahmetler, fedakarlıklar yok, dünya için bir sürü sıkıntılar tamam ama iş Allah'a gelince, ahirete gelince bir sürü mazeretler, bahaneler uydurmaya kalkıyoruz. Bunun getirisi olarak da huzursuzluk, stres, bunalım, çocuklarımızın bile kendimize itaat etmediği, bulunduğumuz yerlerde bereketin, rahmetin bulunmadığı bir ortam içerisinde zillet halinde yaşıyoruz. Ahiretimiz de mümkün ki çok daha feci olabilir. Öyleyse. Ayette ifade edildiği gibi Ey iman edenler iman edin. Yeniden nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa takvanın hakkını verin. Allah'tan nasıl huşu duyulması icap ediyorsa öyle davranın. Bilin ki Allah Allah sizin sadece şekillerinize, cesetlerinize bakmaz. Amellerinize ve kalplerinize bakar. Allah'ı kandırmak mümkün değil. Kandırdığını düşünenler münafık kimselerdir ve en acıklı azaba onlar girecektir. Öyleyse gizlediğimizi, açıkladığımızı bilen, niyetlerimizi bilen Allah'ın huzuruna hepimiz yarın amellerimizle çıkacağız. Ya keşke yapsaydım diyeceğiz veya iyi ki yapmışım diyeceğiz. Ee, o yüzden sevineceğimiz, iftihar edeceğimiz başkalarına iftiharla göstereceğimiz karnelerimizin olması için dünyada salih amel sayfalarını çokça doldurmamız icap ediyor. Ee, günlük hayatımızı bir gözden geçirelim. Ne kadar vaktimizi Allah'a atıyoruz. Müslümanca helal yollara, hayırlı faaliyetlere ayırıyoruz. Ne kadarını? Allah'ın yasakladığı hususlara ayırıyoruz. Evinizde hemen çoğunuzun televizyonu var. Televizyonda neler seyrediliyor? Evde neler konuşuluyor? İş yerinde neler yapılıyor? Sokakta, çarşıda gerçekten Allah'ın razı olacağı şekilde mi yaşıyoruz, davranıyoruz? Evlerimiz peygamber evine mi benziyor? İş yerlerimiz batılların iş yerinden ne kadar farklı? Davranışımız, yaşayışımız, çocuklarımız, eşlerimiz, kılık kıyafetimiz, diğer faaliyetlerimiz, çalışmalarımız. Hepsi kameraya alınıyor ve yarın ahirette başkalarına da mümkün ki gösterilecek. Amel defterimiz ortaya serilecek. Küçük büyük hiçbir şey terk edilmeden oraya yansıyacak. Hepimiz e, çok kısa bir zaman içerisinde e, Allah'a ne yapacağız? E, yöneleceğiz. E, ona e, ulaşacağız. Ve e, her şeyden hesaba çekileceğiz. Kendimizi burada uygun bir şekilde hesaba çekmezsek ahiretteki hesabımız mümkün ki tahminimizden çok daha kötü olabilir. Geceleri söz gelimi uykuya dalmadan, bu nasıl geçirdim diye bir muhasebe yapsak, en azından akıllı bir esnafın akşam ticaretini nasıl kapattığını bir kontrol ederek ne kadar kar etti, ne kadar zarar etti, hangi maldan ne kadar ne elde etti onun kontrolünü yaptığı gibi üstümüze örtümüzü çekmeden veya çektikten sonra günümüzün bir muhasebesini yapsak eğer zarardaysak onu kara dönüştürecek şekilde tövbe ile efendim Allah'a yönelerek o günahları silmeye gayret etsek ne kaybederiz ne kazanırız. Bakın bir zararın defedilmesi dünyada ne kadar zor oluyor hatta kimileri iflas ediyor ve ahiretini de mahvedecek şekilde intihar ediyorlar, isyana gidiyorlar. Allah'a karşı ne kadar ne tür günah işlersek işleyelim çok ağır bir şeyler istemiyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi günah işledim, suçluyum, sen bunu affet. De bu kadar bir şey. Samimi ol yeter ki, ne tür günah işlersek Allah yok sayacak. Hatta samimiyetimiz ciddi boyutta ise Allah o günahları silmeyecek, o günahları sevaphanesine taşıyacak. Salih amellerimiz e, söz konusu olduğunda. E, Allah yübeddilullahu seyyati hasenat. E, i̇man edip salih amel işleyenlere Allah kötülüklerini sevaba aseneye çevirir diyor. Dolayısıyla böyle bir Allah'ımız var ve biz böylesine merhametli, affetmeye Hazır bir Rabbimize karşı devamlı isyan etmekten çekinmez utanmazsak yuh olsun bize demek gerekir. Allahı unutmadan Müslümanca yaşamak, dünyada güzel bir hayata yönelmek, ahirette de Allah'ın ödüllerine layık olmak için hepimiz inşallah Allah'a verdiğimiz sözde duralım. Tevhid ehliz samimi müminlerin hayatı gibi güzel bir hayat yaşayalım. Ela inne ahsen kelam ve ebleğen nizam kelamullahi melik il aziz il allam kema kalallahu tabarak ve Teala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ola ve ansıto lalakum turhamun azzubillahi min şeytanir <gülüyor> rajim bismillahi rrahmanir rahim innat din İslam sadakallahul